Rahman, Hakk'a sureti Mekki surelerden bir suredir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 12'ye kadar gerçekleşecek olan nedir o gerçekleşecek olan hangi şey bildirdi sana gerçekleşecek olanın ne olduğunu Semut ve alt tepelerine ilecek olanı yalanladılar. Bu sebeple Semut azgın bir sesle helak edildiler. Ada gelince onlar da uğultulu azgın bir fırtına ile helaf edildiler. Onların kökünü kesmek için üzerlerine yedi gece sekiz gün rüzgarını ettirdi. Halkın kökünden sökülmüş hurma kütüpleri gibi yere yıkıldığını görüldü. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun? Firavun da ondan öncekilerde ve alt üst dolmuş kasabalarda hep suçla gelmişlerdi. Rablerinin elbisine isyan etmişlerdi. Onun üzerine o da kendilerine gittikçe atan bir şiddetten yakalayıverdi. Gerçekten su bastığı zaman sizi biz taşıdık gemide. Ki bunu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım ve anlayışlı kulaklar anlasın diye. Hakka kelimesi kıyamet gününün isimlerinden birisidir. Zira kıyamet gününde Allah'ın varlığı ve azabı gerçekleşecektir. İşte gerçekleştiren anlamını Hakka'dır. Bunun için allah Teala o günün durumunu tazimini ifade ederek hangi şey bildirdi sana gerçekleşecek olanın ne olduğunu buyuruyor ve ardından da o gerçekleşecek olan kıyamet gününü yalanlayan milletleri te tek sayarak nasıl helak ettiğini ve neden helak ettiğini bildiriyor. 13'ten 18'e kadar sonra bir üfürüldüğünde yer ile dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarptığında işte o gün olan olmuştur. Gök de yaralmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler ise onun çevresindedirler. Ve o gün Rabbinin ağaçını onların da üstünde sekiz tanesi yüklenir. O gün siz huzura alınırsınız. Ve hiçbir şeyiniz girdi kalmaz. Allah subhanahu wa ta'ala kıyametin dehşetinden haber veriyor. İlk sarkıntı nefatının geleceğini, sonra bayılma geleceğini ve bu nefaha gelince Allah'ın diriliklerinin dışında göklerde ve yerde bulunan hepsinin bayılacağını ardından da alemlerin Rabbinin huzuruna dikilmek üzere yeniden girilmiş ve haşir nefasının geleceğini haber veriyor. Ve o günler bunun arşını onların da 8 sekiz tanesi yüklenir. Bunlar kıyamet günü arş-ı meleklerden sekiz tanesi taşır. Bu yüce arşın olması ve Rabbimiz'in kudretindendir. 19'dan 24'e kadar tabi sağından verilmiş olan der ki Alın işte, okuyun kitabımı. Dolayısıyla ben bir hesaplaşmayla karşılaşacağımı sanıyordum. İşte o, hoş bir ayet içindedir. Yüksek bir cennette ki meyvelere satmıştır. Geçmiş günlerde peşinen enişteliklerine karşılık afiyetten yiyin, için. Allah-u Sübhanehu ve Teala, kıyamet günü kitabı sağından verilenlerin mutluluğunu, ve bu mutluluktan dolayı duydukları sevinci haber veriyor. Öyle ki kitabı sağından verilenler sonsuz sevinçlerinden alın işte okuyun kitabımı der. Alın okuyun işte benim kitabım. Çünkü o kitabında iyiliklerin ve hayırların yazılı olduğunu bilir. Sahih bir rivayette İbn-i fısıldaşma nedir diye sorulduğunda o şöyle dedi ben aleyhissalatü Selam'dan işittim. Kıyamet günü allah Teala kula yaklaşır ve ona bütün günahlarını ikrar ettirir. Kul mahvolduğunu görünce Allahu Teala Ben dünyadayken senin bu günahlarını örtmüştüm. Bugün de onları bağışlıyorum. Sonra onun iyilik kitapları kendisine sağ tarafından verilir. Kafir ve münafıklara gelince ve şahitleri radlarına yalan uyduranlar bunlar derler. Bilin ki Allah'ın laneti âlimlerin üzerinedir. 25'ten 37'ye kadar <gülüyor> kitabı sorundan verilmiş olana gelince belki keşke kitabın bana verilmeseydi, hesabında ne olduğunu bilmeseydin, keşke bu iş son bulmuş olsaydı. Malım hiç fayda vermedi bana. Gücüm de yok olup gitti benden. Tutun onu da bağlayın. Sonra cehenneme salın onu. Sonra da onu boyu yetmiş arşın olan zincire vurun. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Ve yoksunu doyurmaktan hoşlanmazdı. Onun için burada kendisine bir acıyan yoktur. Kıslığından başka yiyecek de yoktur. Onu ancak günahkarlar yer. Arasat'ta kitabı sol tarafından verilen bahtsızların haline de Allah subhanahu ve teala böylece bize bildiriyor. Rabbim subhanahu ve onların düştüğü duruma bir derece düşürmesin. Çünkü onlar yüce Allah'a inanmaz. Yoksulu doyurmaktan hoşlanmazdı. İşte onun için onlara da orada acıyan olmayacak Ve orada onlara gıslığından başka yiyecek de olmayacak. Allah'ın çok yakın olan azabından onları koruyacak kimse yoktur. Burada gıslığın cehennem meynundan yiyeceklerin en kötüsüdür. 38'den 43'e kadar Görebildiklerinize yemin ederim ki ve göremediklerinize de muhakkak o şerefli bir peygamberin hati sözüdür. Ve o bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. Alemlerin Rabbından indirilmedir. Allah subhanahu ve teala yarattıklarına ant içerek onun isim ve sıfatlarının mükemmelliğine dalalet eden mahluk altında ayetleri beyan ediyor. Ayrıca gözleriyle göremedikleri gariplenildiği ayetleri bahis konusu ederek ant içiyor. Kur'an kendi kalam, kelamını, vahyini ve risaletini açıklamaz. Emanetini yerine getirmek üzere seçtiği kulu ve Resulü Muhammed'e indirdiği beyandır. Bu sebeple görebildiklerinize yemin ederim ki göremediklerinize de muhakkak o şerefli bir peygamberin kati sözüdür, sözüdür. 44'ten 52'ye kadar. Eğer o bazı sözleri bize karşı buna katmış olsaydı, Elbette biz onu kuvvetle yakalardık. Sonra da hiç şüphesiz onun şah damarını koparırdık. O zaman sizden hiçbirinize buna engel olamazdınız. Dolayısıyla o muttakiler için bir öğüttür. İçinizde yalanlayanlar bulunduğunu biz de bilmekteyiz. Ve muhakkak ki kafirler için bir üzüntüdür. Hiç şüphesiz o kesin gerçektir. Öyleyse Rabbını o büyük adıyla tesbih et. Rabbimiz Sübhane Kuvveti Teala eğer o bazı sözleri bize karşı buna katmış olsaydı, yani Muhammed onların iddia ettikleri gibi bazı sözler uydurup bize atfetseydi veya risalete bir şeyler ekleyip eksilseydi, eğer kendinden söylediği şeyi bize nispet etseydi ki böyle bir şey yoktu. Onu çabucak cezalandırırdık deriliyor. Rabbimiz içinizde yalanlayanlar bulunduğunu biz de bilmekteyiz. Bunca açıklığa rağmen, berraklığa rağmen içinizde Kur'an'ı yalanlayanların bulunacağını biz elbette bilmekteyiz. Ve muhakkak ki o canizler için bir ateş hazırladık duyurmak için. Allah ilimden kalbimize yakin versin, rahmetini bereketin üzerimizden eksiltmesin ve razı olduğu kulların arasına bizlere de koysun. Alhamdulillahı.